İnanmayanlar doğru söylediğine dair bize Rabbinden açık bir delil bir mucize getirse ya dediler. Önceki kitaplarda olanların apaçık delili olan Kur'an onlara gelmedi mi?